Satış hatası 31. bir köpek ya da şarap ve ölü gibi yasaklanmış bir şey olmadığı ve böcekler gibi faydalanmadığımız ve bilinmeyen bir şey olmadığı sürece sahip olduğum her şeyi satmam için izin verilebilir.